Kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz Ali sallatu ve asabı, diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan, Allah Resulü Ali sallatu ve sadakatleriyle ittivalarıyla temayüz etti. En zor zamanlarda bile Efendimiz Ali sallatu ve mirasına, onun yoluna, onun emanetine sadakat gösterdi sahaber radıyallahu yallahu anhum. Hz. Ebu Bekir, Ömer Onlar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yerine geldiler. Mihrapta, devlette, cemiyette Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a halef oldular. Onun ümmet yapısını, onun millet kadrosunu bütün zorluklara rağmen muhafaza ettiler. Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in taraftarları yok. Onlar iştahat meclislerini kurdukları zaman sahabenin alimlerini topladılar onlara sordular onlara arz ettiler hatalarımız yanlışlarımız olabilir dediler Allah ve Resulünün buyruklarıyla bizi düzeltin dediler Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an asabın tamamını arz etti sadece alimlere değil minbere çıktılar buyurdular ki İn ra'aytum fiyye ijjajan faqawimuni olur ki hatam olur ki yanlışım olur Olur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yolundan saptığım, uzaklaştığım anlar olur. Beni düzeltir misiniz? Hatalarıma müdahale eder misiniz? Tabii i Kiram Efendilerimiz onlar arasından biri ayağa kalktı dedi ki Ömer, seni kılıçlarımızın ucuyla düzeltiriz. Ömer devlet başkanı radıyallahu anh peygamberin minberinde Allah'a hamd ediyor ya Rab. Bu ümmetin içerisinde Ömer hak ve hakikatten uzaklaşınca onu kılıçlarının ucuyla düzelten bahtiyarlar var. Ömer Allah'a hamd ediyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer efendimiz... Ümmetin tamamını kucakladılar. İnne hazihi ummetukum ummeten vahide. Tek bir ümmet, tek bir yapı dediler. Onlarla birlikte yürüdüler. Cenab-ı Hak önlerindeki bütün engelleri, bütün manileri kaldırdı. Halit bin Melit büyük bir komutan, Hazreti Ömer'in komutanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in harbi okulundan mezun. Belki dünyada hiçbir harbiye Halit bin Velid gibi bir askeri dahi mezun edememiştir. Halit o kadar büyük. Bir zaferden diğerine koşuyor. Elinde İslam'ın sancağı var. Fakat hadisi öyle bir noktaya geliyor ki Halit bin Meli'din etrafındaki herkes artık bütün bu zaferleri Halit kazanıyor. Ona inanıyorlar. Dava şahsileşiyor. Halit belki yarın bir fitneye doğru gidecek. Belki Ömer'e isyan edecek. Belki onu fitne Yahudi münafıklar farklı gayelere kendi amaçlarına hizmet ettirebilmek için onu ifsad edecekler. Hazreti Ömer Efendimiz bunu fark edince Halid bin Melid'i görevden alıyor. Fakat Halid o kadar büyük ki işte büyüklüğü oradan geliyor. Madem ki sen Peygamber Hazreti Muhammed'in yerinde duruyorsun aleyhissalatu vesselam. Madem ki ümmetin devletinin başındasın. Eğer benim adıma böyle bir maslahat gördüysen görevden alabilirsin Ömer. Halid'in büyük olduğunu Hazreti Ömer'e direnmemesinden anlıyoruz. Büyüksün Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ümmetin maslahatını, ümmetin menfaatini Hazreti Ömer'in tasarrufunda görünce her ne kadar yanlışın olmasa da fakat dava senin etrafında şahsileşince senin üzerinden bir ayrışma bölünmeye doğru ümmet sürükleniyor fark ettiğin zaman çekildin Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ali Efendimiz devlet başkanı, Hz. Muaviye vali, Muaviye'ye radıyallahu anha talimatları var. Hz. Muaviye de büyük, bu ümmetin dayısı, Ummu Habibe'nin kardeşi Muaviye. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın vahiy katibi Muaviye. Fakat Muaviye bir yerde davayı şahsileştirince, Hz. Ali Efendimiz'e devlet başkanına muhalefet edince, Nizam sarayımız çatlıyor, bölünüyor, ardından cemeller, sıfınlar, şehitler, şühede mahşeri geliyor, parçalanıyor bu ümmet. Hz. Ali Efendimiz hak ve hakikat üzerine muaviye büyük ama muaviyeye düşen devlet başkanı Ali radıyallahu anh efendimize orada ittiva etmekti kardeşlerim. Sizin eviniz, sizin müesseseleriniz, sizin orada şurada burada İslam adına şu kadar hizmetleriniz olur, olacak da yapacaksınız da bu ümmet yaptığınız her iş için Allah yolunda attığınız her adım için size dua edecek. Cenab-ı Hak da size ecir ve hasanat verecek. Fakat siz gelir de bir yerde davayı şahsileştirirseniz, işte onun ardından fitne gelecek, fesat gelecek, ümmeti büyük acılar, ümmeti büyük belalar gelecekler, ihata edecekler. Belki kurtuluşu, belki de oradan geriye dönüşü bir daha mümkün olmayacak. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, bütün belaları, bütün sıkıntıları aşacak hakikatlerle dolu. Bu ümmet nerede yıkılabilir, nerede ayağa kayar ve nerede ayağa kayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eline tutmalıdır o hakikatlerle dolu. Onun eline tutmadığımız zaman, onun yolundan ayrıldığımız zaman, ayrılanlarla olduğumuz zaman ümmeti hep felaketler, helaketler kuşatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Uhud'a gidiyor. Bu ümmet Uhud'u Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Enes bin Nadır şehit olunca kaybetmediği. O bu ümmet efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve Medine'den yola çıktı. Çıkarken Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve bir de ne görsün görsünler? Ordunun içinde Yahudiler var. Abdullah bin Übeyle gelen Yahudiler. Allah Resulü Ali sallam olmaz buyurdular. Çıkarın bunları. Yahudilerle aynı ordunun içerisinde olursak oraya Allah'ın rahmeti nusreti gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Fakat yolda 300 kişi Peygamber aleyhisselamın ordusundan ayrıldı. Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılıp Medine'ye döndü. İşte Peygamber Uhud'u Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılınca kaybetti. Hazreti Hamza'nın da Enes bin Nadr'ın da, Abdullah bin Cahş'ın da, Musab bin Umeyr'in de şehadetine sebep Yolda Abdullah bin Übey'in 300 kişiyle ayrılması kardeşlerim. Ardından bela, ardından musibetler geldi. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Nerede ve niçin bu saflar var? Niçin Cenab-ı Hak bizi günde şu kadar defa falan evden filan evden aynı yere getiriyor? İşte sizin ittihadınız burada burada duracaksınız. Hocanız, üstadınız kimler olursa olsun siz önce ümmetin sulhunu, selametini menfaatini düşüneceksiniz. Bir cihetle Arakan'a, bir cihetle Gazze'ye bakacaksınız. Orada Yahudinin tanklarına karşı ellerindeki sapan taşlarıyla direnen çocuklara bakacaksınız. Bütün bunlara rağmen acıları, ızdırapları kuşanacaksınız yine bu safların hatırına, Kur'an-ı Hakim'in hatırına, Hazreti Muhammed'in hatırına, ümmetin safında duracaksınız. Hatib bin Ebi Belta büyük birisi Bedir hasabından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethi hazırlanıyor Peygamber aleyhisselamın ufkunda Bütün bir yeryüzünün kurtuluşu var Fakat Hatib bin Ebi Belta Bütün bu büyüklüğüne rağmen Onun ufkunda şahsi Bir takım tasarruflar var Efendimiz aleyhisselatu vesselam Fethi hazırlıklarını gizli yürütüyor Eğer Mekke'nin haberi olursa Kılıcını kuşanacaklar, orduyu hazırlayacaklar, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusu üzerine gelecekler. Belki Mekke alınmayacak, belki Fethi Mübin olmayacak, belki sahabe, belki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şehit olacak. Hatib bin Ebi Belta, Mekke'de malı var, Mekke'de mülkü var, Mekke'de çocukları var. Onlar kazansın, onların menfaatini, selametini koruyabilme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kadar gizlilikle yürüttüğü fetih hazırlığını Mekke'ye ulaştırmak istiyor. Bir kadına mektup veriyor, kadın alıyor mektubu, Mekke'ye götürecek. Onlara yardım ediyor ki oradaki evini, müessesesini koruyacak, ayakta kalacak. Hazreti Cibril geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'a selamı bildiriyor. Kadın gidiyor diyor. Mekke'ye haber verecek. Hazreti Ali'yi Zübey bin Avvam'ı gönderiyor. Hah bahçesinde kadını yakalıyorlar. Alıyorlar mektubu. Getiriyorlar Medine'ye. Efendimiz Ali sallatu vesselam Hatib bin Nebi Beltayı da çağırıyor. Buyuruyorlar ki: "Ma hamaleke Ali." Hatib biz seninle Bedir'de bulunmadık mı? Biz seninle aynı safta namaz kılmadık mı? Biz seninle Allah ve Resul davasını birlikte omuz omuza korumadık mı? Peki neden şimdi bana karşı, asabuma karşı müşriklerin yanında yer alır? Neden Yahudilerle birlikte ittifak edersin Hatip? Neden bunu yaptın dediği zaman hatib Nebi Belta Ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra asla küfre Fakat Mekke'de müesseselerim var. Mekke'de şunlar bunlar var. Onları koruyabilme adına, onların yanında yer aldığımı gösterebilme adına bu mektubu yazdım deyince Hazreti Ömer Efendimiz ayağa kalkar. Da'ni adrib unika hadel munafik der. Bırak beni Ya Resulallah. Adrib unuk haza'l Bu münafığın başını vurayım dediği zaman efendimiz Aleyhisselatu vesselam fotoğrafa büyük filanda bakar. Hatip der bizimle aynı safta durur. Fakat şimdi bir hatası, şimdi bir yanlışı var. Dolayısıyla Bedir asabıdır. Belki de Allah onun bütün günahlarını affetmiştir. Hatibe bu şekilde muamelede bulunma diye Hazreti Ömer efendimizi Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ikaz eder. Kardeşlerim, her mektup Mekke'ye gitse belki Hatip kazanacak belki hatibin okulu belki hatibin müesseseleri ayakta kalacak ama Hazreti Muhammed kaybedecek. Allah Resulü kaybedecek, Ebu Bekir kaybedecek, bütün bir sahabe kaybedecek. Hatip ayakta kalacak ama ümmeti Muhammed yıkılacak. Onun için Kur'an-ı Hakim ya eyühellezine amenu la tetefezu'l yehuda ven-nasara evliya ba'duhum evliya uh ba'd. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Neden? Çünkü onlar birbirinin dostu. Irak'ta dost olduklarını, Afganistan'ı işgal ederken dost olduklarını, Gazze'yi, Mısır'ı, Suriye'yi bu hale döndürürken ya da dönmesine seyirci kalırken, arka planda yer alırken hep birbirlerinin dostu olduğunu gösterdiler. O halde siz وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ fil فِي ve fesadun كَب۪يرٌ Şunun bunun adına, şurada burada yer alan müesseseler adına Müslümanlar kalkarlar, Yahudilerle şunlarla bunlarla yan yana kalırsa, yan yana olursa, Müslümana karşı durursa, işte kuran Hakim kainatın sahibi. O zaman yeryüzünde büyük bir fitneyi, büyük bir fesadı, ümmetin bir felaketten başka bir helakete sürüklenişini bekleyin. Kardeşlerim, Ömer de büyük, Halid de büyük. Fakat Ömer neden büyük? İsabet ettiğinden dolayı büyük. Biz Halid'i de seviyoruz ama Ömer'i daha çok seviyoruz. Ömer'e ittiba etme mecburiyetimiz var. Hazreti Muaviye'yi seviyoruz. Ama Ali radıyallahu an seni daha çok seviyoruz. Senin yanında duruyoruz. Ömer senin yanında duruyoruz. Çünkü sen radıyallahu an hak ve hakikat üzeresin. Çünkü sen ümmetin devletinin başındasın. Eğer sen düşersen Ömer bütün bir ümmet düşer. Hazreti Ali düşünce nasıl ümmet düştü. Ali düşünce ümmetler düşer. Ümmeti Muhammed düşer kardeşlerim. Türkiye düşünce Gazze düşer, Kahire düşer, Hama düşer, Arakan düşer. Yüz binlerce Suriyeli mülteci kardeşiniz sabah akşam sizin çorbanızı içen kardeşleriniz düşer.